Okan, ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Kendisinden başka bir abisi, bir de erkek kardeşi varmış. Üniversiteye derece yaparak girmiş ve tamamlamış. Başarılı, yeni nişanlanmış bir mühendis Okan, işe başladıktan sonra ailesiyle çatışmaya başlamış. Annesini ve babasını evlat ayırt etmekle suçlayan Okan, her zaman abisinin ön planda olduğunu, üniversitede iyi bir puan alamadığında yurt dışına gönderildiğini, Buna rağmen hep gurur duyulan, övülen olduğunu, isteklerinin sorgusuz kabul edildiğini söylediğinde ailesi tüm çocuklarına eşit davrandıklarını, her ihtiyaçlarına eşit yaklaştıklarını savunmuş. Okan düğünü yaklaşırken masrafları azaltmak isteyen ailesine ''Neden abim evlenirken aynı şekilde yaklaşmadınız, neden yengemin her istediğini aldınız?'' diye yakınarak üzüntüsünü dile getirmiş. Hatta Okan, annesinin nişanlısına karşı daha resmi olduğunu ama yengesine kendi kızı gibi davrandığını sorgulamaya başlamış. Annesi bu durumu, o 5 yıllık gelinim, torunlarımın annesi, onunla hiç senin nişanın bir olur mu diyerek geçiştirmiş. Okan ise ebeveynlerinin evlat ayırt etmesinin yeni olmadığını, çocukluktan beri var olduğunu iddia etmiş ve eklemiş. ''Abim hastalandığında, başı sıkıştığında, para istediğinde, sevgilisi olduğunda, karnesinde zayıf getirdiğinde, araba almak istediğinde, hatta öfkeli ve gergin olduğunda hep daha hoşgörülü ve anlayışlı oldunuz. Kardeşim Ali zaten dik başlı ve isyankardı. Ona da gücünüz yetmiyordu. Ama ben hep uysal, herkesin suyuna giden, halden anlayan bir çocuktum. Ben ne dediyseniz doğrudur, öyledir diye kabul ettim.'' demiş. Artık büyüdüm ve her şeyin farkındayım diye eklemiş, üniversitedeyken bazen acaba evlatlık mıyım diye düşünürdüm biliyor musunuz derken gözyaşlarını silmiş. Okan'ın anne ve babası duydukları karşısında derin bir üzüntü yaşamış. Bir evlat diğerinden fazla sevilir mi hiç? Hepinizi de seviyoruz. Sen alınganlık ediyorsun diyerek haksızlık ettiğini ifade etmişler. Evet bakalım bugün uzmanımız çocuklar arasında ayrım yapan ebeveynlere dair bizlere neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese kocaman selamlar, muhabbetler, sevgiler dileyerek sezon finalini... Bir merhaba diyelim ve tabi ki bu sezon finalinde biraz böyle sarsıcı bir konuyu seçtik. 75. bölümle şu an ekranlardayız ve yaz tatiline gireceğiz. Bu sezonun son bölümünde ise çok kıymetli bir konuğu ağırlayacağız. Birazdan takdim edeceğim. Konumuz girişte öyküde dinlediğiniz üzere. Acaba anne babalar evlat kayırır mı? Evlat ayırt eder mi? Tutumlarda davranışlarda Eşit davranır mı, davranmaz mı? İşte biz bu konunun psikolojik açıdan değerlendirmesini yapacağız bugün. Sizler bizlere eşlik edebilirsiniz elbette. Bu güzel programda duygularınızı, düşüncelerinizi yaşadığınız bu soruna dair İçinizde ne varsa lütfen bizlerle paylaşın diyerek adresi hemen gösteriyorum. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Lütfen bizlere eşlik edin. İnteraktif bir program olsun. Her zaman olduğu gibi diyorum. Ve bugün bize eşlik edecek konuğumuz, uzman psikologumuz Cihat Kayı hocamız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim vallahi Sizleri sormalı. Bizlerdeyiz çok şükür. Ee, son bölümde seni ağırlıyoruz. Tevafuk evet. yine. Çok kıymetli. Yine bir tekrar galiba bu da değil mi? Evet yine bir tekrar oldu. Geçen sene de galiba bir nebzede sizler devam evet. ederken yine böyle nasip olmuştu. Çok sevindim. Çok ağır bir konu. Bize denk geliyor. Bakalım uygun bir dilde ne kadar ifade edebilirsek. İnşallah doğru söylemeyi, güzel söylemeyi ve kalplere şifa tohumu ekmeyi nasip etsin Allah bu programda evet. bize diyelim. O zaman çok da vakit kaybetmeyelim. Öykümüzü değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi. Bu öykü tanıdık veya aşina geliyorsa dediğim gibi lütfen paylaşın bizlerle. Çünkü biz acaba evlatlar mı haklı, anne babalar mı haklı? Ayrımına gitmeden her iki tarafın da psikolojik olarak onları böyle hissetmeye, onları böyle davranmaya iten şeyleri araştıralım, bilelim. Ve çocukluktan gelen bu yarayı hala yetişkinlikle neden taşıyoruz, neden hala bunun öfkesini yaşıyoruz ailemize karşı? Bunları belki onarmanın vaktidir bu program diye söylerken o zaman şu soruyla başlamak istiyorum hemen. Ee, zaten sen kardeşimi, zaten sen onu, Zaten sen abimi daha çok seviyorsun demeyen ya da bu olayın yaşanmadığı çok çocuklu bir aile var mıdır dünyada, ülkemizde? Çok istisnadır ama genel olarak bakarsak evet neredeyse her ailede bu cümleler duyulur ya da söylenir hocam. Hı hı. Yani aslında programın başlığında attık son söyleyeceğimizi ilk söyleyelim. Sebeplerini de izah etmek gerekecek. Anne ve babalar çocuklarına ayırırlar mı? Eşit davranmadıkları zamanlar olur mu? Gayet tabii olur. Doğal olarak olur. Program bitmiştir diyeceğim şimdi ben sonucu söylemiş Hayır. Bunun bir sebebi var. Şimdi evet. Çarpıcı Neden bir giriş yaptık ama hocam şunu da izah etmek gerekiyor. Şimdi hangi konuyu konuşursak konuşalım. Çocuğu konuşalım, ebeveyni konuşalım, yetişkinlik, aile ilişkileri. Yani bu çuvaldızın bize batan bir tarafı olacak muhakkak. Yani şunu da yapabiliriz biz sizle beraber burada. E, aklı selim olduğumuzu düşünen insanlarız. Suyuna gitmek, neyin prim yaptığı, neyin tık aldığını kadar kestirebilecek insanlarız. Bu yoldan da seyredebilirdik biz bu süreci aslında. Yani bugün sizle ilk defa hani yayından önce seninle konuşmuştuk. E, ya hocam ne gerek var? Kışkırtmayalım, zorlamadan işte havadan sudan konuşalım, mutluluktan hazır yaz da geldi diyebilirdik ama bir misyon var yani. Hem kanal olarak hem sizin yıllardan beri ifade ettiğiniz, inşa ettiğiniz bir misyon var. O yüzden zoru konuşup, mümkünse kendi içimizdeki, ruhumuzdaki o isyan duygusunu artık her neyse biraz böyle rahatsız edip, rahatsız olmadan Rahatsız hissetmeden değişebilmemiz mümkün değil. Baştan bir aslında izin almak için ben bunu söylüyorum. Çünkü neyi konuşursak konuşalım bu asla haddimiz değil. itham etmek, suçlamak vesaire değil. Görebildiğimiz perspektiften izah etmeye çalışacağız konuyu. Hı -hı. Dolayısıyla tabu olan bir konuyu aslında biz bugün sizle ele alıyoruz. Aile konusunu konuşuyoruz. Üzerinde güzellemeler yapılan, e, aile içerisinde asla öyle olmaz denilen, kolların kırılıp yenin içeride kaldığı, mahremiyet adı altında, ama aslında konu kendi bağlamından koptuğunda insanların içerisinde eziyet gördüğü, bazen en büyük yaraları aile içerisinden aldığı. Hani istatistiklere çok girmeye gerek yok burada ama bugün herhangi bir adliye sarayına gittiğinizde oradaki miras davalarına baktığınızda aslında burada ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. Oo, bence kitabın ortası. Tabii. Aslında evlat ayırt etmenin verdiği o hukuksal süreçlere baktığımız zaman boşanmalarda, evet. e, annem yüzünden boşandım abimin yuvasına karışmadı benimki ne karıştı bu da başka bir örnek böyle tabii, örnekler tabii, tabii, tabii. var ama miras konusu çünkü ebeveynler belki mirasta hakkaniyetli davranmıyorlar. Tabii. Değil mi? İki taraflı bir yani iki uçlu bir yanı var şimdi bu soruyu bizim aklımıza getiren nedir ben onu düşünüyorum. Yani doğaldır değil mi mesela şey deseler yani işte Tuğba Hanım siz insanlar arasında herkesi eşit mi seversiniz yani, ne münasebet değil. değil. Peki aile söz konusu olduğunda bu soruyu garipleştiren şey nedir? Ee, özel olan değer verilmesi gereken şeyle tabu olan şey birbirinden keskin bir şekilde ayrılır. Özellikle tabu ifadesini kullanıyorum orada. Çünkü tabuşudur. şudur, yani adını koyarız, bir yere anıtını dikeriz, asla dokunmayız. İçinde olan aksilikler, değişmiş olan şeyler, yanlışlar, hakkaniyetsiz, adaletsiz tavırlar vesaire oraya dokunmayız. Şimdi değerini vermek başka, aile kıymetlidir. Aile insanı gerçekten kendisini güçlü hissettirir, sosyal destek sistemini kurar, kişiliği, kimliği inşa eder. Bir diğer yandan bakarsak aile aynı zamanda bir insanın hayatını mahvededebilir. Nasıl bir ailede büyüdüğümüz önemli burada. Nasıl bir çocukluk geçirdiğimiz önemli. Yani o kadar çok öykü anlatabiliriz ki burada. Dolayısıyla maksadımız herhangi bir değerin böyle bir gücümüz yetkimiz yok. Değerin altını oymak ya da işte bir soru işareti düşürmek değil. Konuşulmayan konular çünkü bunlar. Seanslar yapıyorsunuz hocam binlerce görüşme hepsinde öykü aileye gidiyor. Kesinlikle. Anlaşılmamış insanlar, anlaşılmadığı gibi hissettiklerinden suçlu hissettirilenler, ben mi yanlış düşünüyorum acaba denilenler, istismar edilse bile, işte şiddete uğrasa bile ya da bir türlü fenalıklara katlansa bile mesela o ailede bu takım şeyler oluyor. Şimdi aileyi kutsallaştırıp bir tabu yaparsak eğer, dokunulmayan bir put haline getirirsek biz bu aileyi, evet o ailenin içerisine söz söyletmemeye başlıyoruz. O zaman yapılan yanlışlarda hayır ailede öyle şeyler olmaz ne ama oluyor, oluyor ama olduğunu söylemek bu sefer o tabuya karşı dil uzatmak olduğu için Aynen. Değil mi? sorun oluyor. Aynen. Aile kıymetlidir, aile değerlidir ve özeldir ama aile tabu olmamalıdır. Her ailede olur öyle şeyler deyip şikayet etmediğimizde bir dakika durun demediğimizde o aile bir insanı gerçekten törpüleyen, çok zarar veren bir yere dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu bağlamdan baktığımızda mesela anket de yaptık burada. Yoldan geçirip insanlara da sorabilirsiniz. Özellikle spesifik olarak anneler ya da babalar şunu söyleyecek. Ya bu mümkün değil. Anne babalar çocuklar arasında asla ayrım yapmazlar. Buna inanan insan aynı zamanda annelik ya da babalık iç güdüsüne de inanır hale geliyor. Çünkü böyle bir iç güdü yoktur. Çok kıymetli, fedakar ve Değerli annelik yapan insanlar da var, çocuklarını doğumundan sonra terk eden anneler ya da babalar da var. Demek ki içgüdüsel değil mesele. O zaman şöyle söyleyelim mi? Buradan yola çıkarak. Anneler kutsal değildir. Annelik mefhumu, annelik evet, e, evet, görevi evet. kutsaldır. Aile kutsal değildir. Aile olabilmek, Harika. oradaki çaba, oradaki tutum ve davranışın, Önemli ve o kutsallıksa eğer adı tırnak içinde söylüyorum asıl o odur. Her aile kutsal değildir gördüğümüz üzere bizim evet. değil mi? Psikiyatrik anlamda aile kan bağımızın olduğu yer değil anlaşıldığımızı hissettiğimiz yerdir. Öyle dersen şimdi var ya bütün izleyenler bir dakika ben sizin benim ailem yok ki diyecekler. Çünkü çok sıkıntı izleme, o anlaşılmadığı için seanslar evet. bu kadar hat safhada yetişemiyoruz şu kan an. Kan bağımız var. Dış tehditlere karşı bir araya gelebilme becerimiz var evet. ama aynı zamanda yıprandığımız taraflar da aileler. Anlamıyoruz çünkü çocuklar anne babalarını, anne babalar çocuklarına, büyüyen ailelerde de mesela. Dolayısıyla bir tabuya dokunmaya niyetlendik biz bugün. Evet bugün. İnşallah anne babalardan şey almaktan çekilmiyor değilim. Yani çocuklarımızın aklına neler sokuyorsunuz öyle gibi evet. bir şey olmasın. <gülüyor> Belki de birçok anne baba bir dakika ya. Ben de yapmış olabilir miyim? Farkında bile değil belki biliyor musunuz birçoğu? Tabii. Çünkü Okan'ın ailesi farkında değil öyle olduğunun. Haksızlık yapıldığını iddia ediyor Okan tarafından. Tabii. Çünkü Okan'ın durumuna baktığımız zaman başarılı, iyi Hı -hı. bir yerde, nişanlanmış değil mi? Dereceye girmiş bir de eksiği yok. Bütün ailelerin verebileceğinin en iyisini son noktada vermiş aile. Bu şekilde bakıyor ailelik vazifesine. Tamam biyolojik olarak ailelerimiz hep var daim olsunlar ama psikolojik aile olabilmekten aslında bugün biraz bahsetmiş olacağız. Peki dinlesek şöyle mesela Okan'ı dinliyoruz, Okan'ın anne babasını dinliyoruz. Hı -hı. Hangisi haklı desek? Çünkü Okan nasıl bunu hissediyor? İçinde bir yerlerde bunu hissediyor hala. Anne baba bunu inkar ediyor. Hayır öyle değil haksızlık yapıyorsun. Do evet doğru Kim ki haklı? Doğru kelime. Hocam oraya bir değinip hemen müsaadeniz olursa oraya geçelim bence. Ebeveynlik müessesesi diyeyim ki müessese kelimesi bile kendi içinde problemli bir yere işaret ediyor. Ebeveynliğin en temel savunma mekanizması zorluklarla karşılaştığında kullandıkları mekanizma inkar mekan mekanizması. İnkar etme üzerine şekilleniyor genelde. Bizler çocuklarımızı asla ayırmayız. Bizler çocuklarımız için her zaman en iyisini düşünürüz. Ee, hiçbir zaman onlarla alakalı bir kötülük yapmayız, fenalık yapmayız. Bizler çocuklarımızdan sıkılmayız vesaire vesaire gibi tabuların altını böyle inkar ederek doldurduğumuz şeyler var. Şimdi niye inkar eder bir insan? Gerçeği yüzleşmekten çekindiği için. Çünkü gerçek ona o kadar ağır gelir ki haliyle onunla karşılaştığında... Özür dilemez. Ebeveynliğin içerisinde biz eğer özür dilemeyi katmazsak orada sağlıcakla bir ilişki çıkaramıyoruz ortaya. Daha da ileri götürelim. Duymuşuzdur benim duyduğum bir cümle. Yani kulağın çekilir. Neden bana böyle davranıyorsun? Sevdiğim için denir mesela. Hmm. Ebeveyn benim karşımda karanlığa düştüğünde ve ben onu sen karanlıksın anne ya da baba dediğimde onu öyle görmeme dayanamaz ve hemen arkasından bir çocuğu manipüle etmenin en kestirme yolu olan bu cümleyi kullanır. Sevdiğimden sana bunu yaptım. İşte üstünü giymez çocuk mesela ya da uyumayan çocukları bir düşünün. İki aylık hocam, üç aylık. Çok duyduğum örnekler var bu anlamda. Rast geldiğim örnekler var. Uyumaz mesela çocuk. Anne ayağında sallar, biraz daha sallar. Sahne gözünüzde canlanacaktır. Sarsıntıdan dolayı mesela travmatize olan ve hastanelerin acillerine giden çok bebek vardır. Çünkü anne artık öfkeleniyor ve aslında sallamıyor, hırpalıyor. Hırpalıyor çocuğu. Şimdi bir şey diyebilir miyiz mesela bu sahneyi göz ardı edip ben çocuğuma asla şiddet uygulamadım. Mümkün değil. Yaptık, azarladın, bağırdın, aşağıladın, onu anlamadın aynı zamanda. Ama işte bu kutsallık atfettiğimiz annelik ve babalık bir tabu olduğunda, çünkü tabu şudur, tabunun kurallarının dışına çıkarsanız şey gibi hissettiriyor insanlara, lanetlenmiş olacağım. Dolayısıyla neredeyse çok büyük bir çoğunluk, ebeveyn ben burada yanlış yaptım, yani senin karşısında bu duruma düşmekten dolayı utanıyorum demeyi ne hikmetse kendimize eziyet görüyoruz. Şimdi bu anne babaya bakan tarafı. Hı hı. Öz eleştiri yapmamak. Okan'a bakan tarafını konuşursak da hissettiğinde haklı ama ee, klişe olan yani bir temel olan bir cümleden devam edelim. Anne babamızın bizim hayatlarımıza sirayetlerini görürüz. Yapıp ettiklerini de görürüz. Hı hı. Seanslarda da böyle geçer. Hem fikrim yaşadığın şeyin bir kısmı zulüm, haksızlık ama artık dümenin başına geçecek yaştasın. Yani tablo yani bu. Yani mağdur pozisyondan çık. Çıkmak gerekecek artık. Tablo bu. Kayırdılar kardeşim. Doğru. Haklısın. Hem fikrim. Ne yapacağız bu bilgiyle? Defalarca teklif ettin anne babana. Bakın böyle yapıyorsunuz, ne münasebet dediler. Bana şöyle davranıyorsunuz ya da bakın tablo ortada dediniz, kıskançlıkla itham edildiniz, haset duygusuyla itham edildiniz. Ne zaman artık vazgeçip bir yetişkin olarak kendi hayatını inşa etmeye başlayacaksın? Bu da aslında Okan'ın sorumluluğuna düşen tarafı. Yani... Bu savaşın bir galibi ya da haklısı yok hocam. Çok güzel. O zaman biz yine haklı aramıyoruz yol arıyoruz. Yol için. arıyoruz. Için. Evet. Her zaman söylüyorum haklılık savaşı vermenin e, elbette haklılık savaşı vereceği e, durumlar vardır. İnançlarımız değerlerimiz e, hayatımızda sabote edilen yerler yani psikolojik ve biyolojik olarak gasp ediliyorsa orada tabii ki haklılık savaşı vereceğiz ama bir özgürlüğe götürmeli ama sonuç vermeli. Tabii. Şimdi Sonuç vermeyen bir yerde savaşmanın bir alim, e, a, a, a, a, anlamı yok. Dolayısıyla biz Okan'a diyoruz ki kabul. Bence bu meselede önce evlatlar da kabul etmeliler. Tabii. Onların düşünüşü var. Hayır siz kabul edeceksiniz. Kime kabul ettirme haklılığı var aslında. Sen hata yaptığını kabul edeceksin. Ettiğini farz edelim. Dedi ki anne evet oğlum biz zaten senin nişanlı da gıcığım <gülüyor> dedi diyelim diyorum. Sevemedin bir türlü bu gelini. E, abinin karısı tam istediğim gibi gelindi. Bunu dediğinde ne olur o evde? Nasıl bir bağ olur? Bunu Aslında etse. asıl gerçek ilişki orada kurulmaya başlanır. Evet. Çocuğun duyması gereken şey de bu aslında. Yani sen doğduğunda anneliğe hazır değildim. 17 yaşında anne olmuş. Daha geçmiş öykülerden bahsediyorum hani şu anki yasal şartların dışında. 15 yaşında anne olanlar var. 18 yaşında anne olmuş. Hayatında hiç bilmediği bir şehre gitmiş. Kucağına birdenbire bir çocuk vermişler. Emzirmek, doyurmak, anne olmak, bakım hiç bilmiyor birçok ailede ülke gerçeğidir bu. Maddi zorluklar tanımadığı bir adamla evlenen çok insan var hocam bu ülkede. Yani şu an baktığımızda belki travmatik görünüyor. Geçmiş dönemlerde belki normal ya da standarttı. Sadece düğünde mesela birbirlerini gören, ismini öğrenenler var. Şimdi buradan yola çıkıp beni bu kadının kucağına veriyorlar. Ne yapabilir ki bana? Çok enteresan. Ben mesela evlilik danışmanlığı yaptığım seanslarda anne babasının evliliğine gidelim. Anne baba nasıl tanıştı bunu çok merak ettiniz. Sorunlularda sorunu olanlarda annem babam zaten düğün günü tanışmışlar zaten aileler anlaşmış vermişler. Hı hı. E, çok da severek bir ilişkileri yoktu bunu çok görürüz. Az önce bir şey söyledin ya bunlar söylenirse gerçek ilişkiler inşa olur diye. Geçenlerde tabi ismini vermeyeceğim dizinin sezon finalindeyiz hı. izliyorum. Ağladım ben sezon finalinde. Ben ya yani normalde filmlerde ağlayabilen bir insanım ama bir anne kızın konuşmasına şahit oldum. Hı hı. E ee, anne diyor ki ay çok fena oldum hatırladıkça anne kızına şunu söylüyor ben çok genç yaşta anne oldum bunu ima ederek ben çok hata yaptım seni çok hırpaladım ama sen o kadar olgun bir çocuktun ki beni büyüttün. Evet. Anne çocuğuna bunu söylüyor ben orada ağlayınca e, eşim de ki bunu sen de yapabilirsin çocuğuna 18 yaşında evlenip şu an 20 yaşında kızım olsaydı yapabilirdim belki evet ama bunu yapamayan birçok aile var anne var. Bu çok önemli bir şey, bir itiraf. Ben annelikte çok başarılı olamadım ama sen çok olgun bir çocuktun. Bu itiraf şu an o anne kızın portresi iki dost, iki sıkı dost gibiler. Bizim eksiğimiz sanırım gerçek ilişkileri inşa etmek yerine maskeler hmm. takmak aile içerisinde de. Paylaşılmış bir vaka örneğinde geçen bir diyalog var. Bir türlü annesiyle uzlaşamayan bir kız çocuğu. Yıllar boyunca çatışmalı, yıllar boyunca sevilmediğinden, o yüzden kendi çocuğunu sevemediğinden... Kimseyle ten teması kuramadığından şikayetçi. En sonunda annesi rahatsızlanıyor bir hastalık sebebiyle. Onun arkasından aralarındaki asıl çatışma başlıyor. Duramıyorum çünkü o evde diyor. Gidemiyorum o eve. İçim yanıyor bir taraftan annem kötü olduğu için. Rahatsız olduğu için. Ama öte yandan da bilmiyorum ki mesela. Dokunmayı bilmiyorum bana dokunmamış. Sevmeyi bilmiyorum çünkü beni sevmemiş. Başım okşanmamış ki mesela. Biri yatağa düştüğünde ne yapabilirim onun için. Çok güzel bir yüzleşme sahneleri yazılıyor öyküde. Evet. Anne görüşmelere davet ediliyor. Gerçek ortaya çıkıyor. Bu gerçeğin arkasından büyük bir matem havası. Çünkü şeyi söylüyor yani sevemedim seni diyor. Bir anne kızına, kızına sevemedim seni, seni sevemedim diyor. Haklısın diyor. İhmal ettim diyor. Bugün baktığımda anlıyorum diyor mesela. Kaçmışım aslında. O işte çalışmak zorunda değildim. Seni bir yaşındayken o kreşe vermek zorunda değildim ben. Çok trajedik bir sahne. Ee, keşke sevseydim. Çok zorladım kendimi. Seni sevmek için kendimi çok zorladım. Annem de bana aynısını yaptı. Ben de bunu yaptım. Ama ne olur sen kendinden doğan, devam eden çocuğuna bunu yapma olur mu diye. İşte o zaman içlerinde gerçek şefkat doğuyor hocam. Çocuk acımaya başlıyor annesine. Evet. Yani benim zalimim, abartarak anlatayım, kurban aslında. Kurban aslında. Kurban edilen ben devam eden kızımın zalimine dönüşüyorum. Bir artık kırmalı bu zinciri. Bir, bir yerde birinin bir dakika deyip sevme becerisi gösterip adaletli olma becerisi gösterip bu öyküyü değiştirmesi gerekiyor. Güzel nokta. Nasıl kıracak? Mesela Okan'da da geleceğiz ama buradaki öyküde evet anneannem anneme yapmış annem bana yaptı ama ben kızıma ya da oğluma yapmayacağım. Bu döngüyü kırması için. Bu kişi Ayşe olsun. Ayşe ne yapmalı? Biz direkt konuya girelim. Bugün çok böyle verimli geçsin. Zamanı böyle iyi kullanalım. Klasik sorulardan bıktım ben de çünkü. Evet. Krişelerin dışında konuşmak gerekecek. Evlat olarak düşen görev şurası. Hayatımda benim ilk kez yaklaşık beşli altılı yaşlarda kurmam gereken bir cümle vardı. O cümle şuydu hocam. Senden talep ettiğim için çok özür dilerim demem gerekiyordu. Hem cinsim olan ebeveynime. Hmm. Rekabet orada başlıyor. Konuştuk defalarca, çocuksu bir flört tarzıyla hem cinsimiz olan ebeveyne biz rakip oluyoruz. Hı. Yine bir metaforla yeri geldiğinde şunu söylemek gerekecek. Altılara geldiğimizde anne ben senin rakibin değilim. Senden tahtını talep ettiğim için, senin yerine geçtiğim için, kıyafetlerini, ayakkabılarını, sahip olduğun yerleri babamdan istediğim için kusura bakma bundan sonra seninle dost olmak istiyorum kabul edersen diye bunu hal diliyle, ruhani bir şeyle söylüyorum. Çocuğun demesi gerekiyordu. Ama orada diyemediğinde ilk haklısın cümlesini çocuk kuramadığında ömrünün geri kalanında da kuramıyor. Çocuk olarak düşen görev şu. Gönül ister ki evet adalet hepimiz için aynı olsun. Şartlar değişir, ebeveynlik şekli değişir, bilgi şekli değişir. Şuna zorlamıyorum kimseyi bu çok riskli bir şey. Bastırılmış öfke çok daha zararlı bir yere dönüşür. Öfkeyi ifade etmek zorunda. Gerekirse hayattaysa uygun bir üslupla onlarla muhatabı yoksa Boş sandalye ile terapi yöntemlerinden biridir. Hayatta değillerse mezar taşıyla. Duyguyu bedende tutmamak gerekiyor. Yalnız hissettim, sevilmemiş hissettim. İhtiyacım oldu, yarı yolda bırakılmış hissettim. Başıma bir iş gelirse arkamda kimse yoktur diye hissettim. Bu duyguyu ilk önce konuşmak gerekecek. İkinci basamak da şu, olmadı. Bu bilgiyle ben ne yapacağım? Gidecek misin o aileden? Hayır gönlüm razı değil. Tamam o zaman bu şekliyle irtibat kurmak gerekecek. Gideceksen eğer terk edeceksen yıkmaya hakkın yok artık. Çünkü şeyler yani bu düzelecek bir şey değil. Tablo bu. Eğer onların yanında olmak istiyorsan da bu gerçekte olman lazım. Yani hakikati kabul ederek belki olacak. Diğer taraf için de bakarsak ebeveynlere naçizane bir şey. Bakın evlatlarınız size gelip de haksızlık ediyorsunuz, adaletsizlik yapıyorsunuz dediklerinde buradaki kastı sizin tahtınızı yıkmak.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 Yani yetersizim ne hissettirdi? Öyküler. Öykü ne kadar seninle ilgili? Meğerse benimle alakalı değilmiş. Çocuk kendini bağışlarsa... Zaten bırakıp ayrışacak oradan. O zaman ama bu e, haksızlık ya da adaletsizlik, eşitsizlikle giden e, evlada anne baba şunu söyleyecek. Ne hissettin? Evet. Nasıl davrandığımı düşündün? Anlayacak ki o dönemin şartlarını da ona anlatabilsin. Bazen kayınvalideler, kayınpederler ya da anne babalarla yaşanılan dönem olur. Ben o dönemde yaşanılan çocuklar bazıları kayıp gider. Tabii. Çünkü e, eğer kayınvalide, kayınpeder gelin ilişkisi çok sağlıklı değilse Ortada çocuk farklı bir ebeveyn zinciriyle büyüyor ve yetişiyor. Arada kaynayabiliyor. Çocuk kadın anneliğini yaşayamıyor belki. Çünkü belki orada kayınvalidesi anne pozisyonuna geçebiliyor. Evet. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela bu bahsettiğiniz evin içinde olmakla ilgili cümlenin bir yerinde bir sohbet esnasında şöyle bir şey geçiyor. Nasıl hissettin kendini? Ya şey gibi böyle ya dış kapının mandalı gibi. Şimdi tasvirler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 Ukan'ın yapacakları artık bir yetişkin evlilik döneminde ee, burada şöyle çocuklar da var evet belki bir yerde haksızlığa ve adaletsizliğe uğramış olabilir ama bunu bunundan getiriyor Aydın. Her fırsatta başlarına kakıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Hakkaniyetli ve adaletli bir adım adım insan olarak ebeveynlere de yeteri kadar hani sopayı göstereceğiz. Daha çocuklara. bir caizse çocuklara da göstereceğiz. <gülüyor> evet. e, sanki Okan biraz bu dönemde yani bir de Okan sanki biraz özgürleşmeyi beklemiş gibi. Hı -hı. Yani iş güç sahibi oldu artık. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Evet şimdi gelin bakalım hesaplaşma vakti der gibi Bugün bir bugündür. değil mi, durumu var. E, Okan karşına gelmiş olsaydı ona bu durumlar hakkında neler söylerdi? Çünkü anne babayı alamayacağız. Anne baba reddediyor hala. Yetişkin olamamanın bedelini konuşacaktık onunla büyük ihtimalle. Evet neyden şikayet ediyorsun mesela işte maddi konular tamam teknik olarak bakarsak eğer hiç kimse mesela sen evlendikten sonra senin işte kullanacağın arabayı işte bineceğin ya da yaşayacağın evi vesaire falan almak zorunda değil aslında. Yasal olarak evet bazı yükümlülükleri var yani hani bu tam olarak detaylı hakim değilim ama <gülüyor> sadece o açıdan baktığımızda ona şunu söyleyeceğiz ebeveyn <gülüyor> yetişkin olmanın bir acısı var. Bir bedeli var ve aslında onu çekiyorsun şu an. Hı hı. Çok güzel ifade ettiniz onu. Yani ne demek bu? Çalışmak zorundayım, kazanmak zorundayım, vakit ayırmak zorundayım, sabah çok erken kalkmak zorundayım. Bunu yapmak zaten yük. Ee, bununla beraber bütün bu hayatın daha rahat yaşanabildiğini ben öteki kardeşte gördüğümde, yani biri herhangi bir şey yapmadan aslında rahat yaşadığında bu sefer ben de onu talep ediyorum onlardan. İstediğim şey adalet olmuyor burada. Konfor istiyorum aslında onlardan. Şimdi adaletsizlik evet doğru ama buradaki serzeniş yetişkin olamamanın serzenişi. Dolayısıyla bunu konuşmak, öz eleştirisini yapmak tamam. Ama nihayetinde nasıl anlatayım? İşte ona x miktar para verdiniz, bana şu kadar para verdiniz cümlesi. Evet özür dilerim denmesine rağmen o zamanki şartları oydu deyip gönlü teskin olmuyorsa halen daha. Burada şunu söylüyoruz bu çocuk 2x paranın peşinde. Adalet ya da sevgi duygusunun değil yani. Bu durumu da suistimal etmemek evlat adına değil mi? Tabii. Çok önemli. Kendi içimizdeki kötülüğü, kendi içimizdeki yıkıcı tarafı görmemiz gerekiyor her zaman. İlişkilerde payımız müşterektir hocam. Mesela şerden korunmak çok kolay bir şeydir insan için. Kötüden korunmak çok rahattır. Karşınıza pür ve saf bir kötü geldiğinde orada dur kardeşim dersiniz ve evin dışına gönderirsiniz onu. İçinde hayır barındıran şerler varsa, içinde iyilikten numuneler olan kötülükle karşılaştığımızda orada biz hazırlıksız yakalanırız. O yüzden en çok canımızı yakanlar genelde akrabalar, aile ilişkileri ve yakın dostlardır, eşlerdir. Çünkü adlarını veremeyiz onların. Kötü desem kötü değildir, bembeyaz desem bembeyaz değildir. Hakikat de bu. Şimdi yanılsama ve paradoks şurada başlıyor. Kendimi beyaz sanıyorum ben. Bana kötülük yaptınız, beni ayırdınız, beni sevmediniz. Güzel, peki sen bunun karşılığında ne yaptın? Ne kadar yalnız bıraktın? Ne kadar fevri davrandın? Hı hı. Çocukluğu geçiyorum. Ben merkezci olunan dönemin dışında, yetişkinlik yıllarında mesela. Ne kadar saygı değer davrandın? Ne kadar nezaketli bir insandın? Kendi kötülüğümle yüzleştiğimde, kendimi siyah ve beyazlarımla görebildiğimde oranın da siyahına katlanabilirim. Ama ben bembeyaz bir konumdayım. Ben hak ettim ve bana yapmalısınız inancındaysam. Dünyaları da verseler tatmin olmam kendi içimde. Çünkü burası haset duygusuna gidiyor. Ve haset duygusu daldan dala gibi geliyor belki ama. Değil, gayet Haset önemli. duygusu hocam şununla ilgili. Ben eğer birisine haset ediyorsam iki tane çocuk örneği vereyim size. Evladınızın elinde bardak vardır. Diğer çocuk haset duygusu içindedir. Çocukluğun özelliklerindendir bir taraftan da bardağa talep eder. Çocuğunuz daha vericidir ya da biraz daha doymuştur. Ben tabağıyla da oynarım der. Al senin olsun der. Diğer çocuk tabağı da talep eder. Gider evin bir köşesinden tahta parçasıyla oynar. Diğer çocuk gider onu da ister hocam elinden. O onun huzurunun peşindedir. Onun mutluluğunun, onun yaşadığı o içsel dengenin aslında kendisinde olması O ister. elindeki parmakla oynasa o parmağını da isteyecek hocam. Aynen öyle. Nokta. Annesinin kucağına gider ve asıl kriz işte orada başlar. Her şeyi haset duygusu taşıyan insan her şeyi alabilir karşıdan. Parasını alır, itibarını alır, malını alır ama onun diğeriyle kurduğu sevgiyi alamaz ondan. O onun kucağına gittiğinde o döner annesine bakar ve orada gerçekle yüzleşir aslında. Aradığım şey bu. Dolayısıyla haset duygusuyla eğer bir çocuk diğerine yaklaşıyorsa ki bunu anlamanın yolu şu. E, ondaki yok olsun diye bir fikir varsa derinlerde, zarar görsün diye bir fikir varsa... Ki çok duyarız hocam böyle birbirlerine büyü yapanlar, işte medyumlara gidenler, fenalık yapan Hani aile içi ilişkiler denk gelirsiniz. Çok böyle Oo. gündemdedir bunlar. Evet, Şimdi bu haset duygusu varsa bu haset duygusu sakinleştirilebilir bir şey değildir. patolojik bir şey çünkü bu. Evet bu, bu başka bir şey hocam. Bu insaniyete ahlaki Ama bir tarafa değiniyor. Ama anlarım biliyor musunuz? Haklı bir talep o. Daha masumane bir talep. Bana da ver. Bana da. daha eki orada. Tabii. Ben de. Ben de o bardaktan istiyorum. Sendeki onda kalsın yok onu Allah zeval vermesin Ama yoksun hissediyorum biliyor musunuz bana da verseniz ondan çok daha insani bir talep aslında asıl problem burada başlıyor ebeveyn onu görmezden geldiğinde ki ta çocukluktan başlar bu Hı. sen ablasın değil mi hocam işte sen artık abisin <gülüyor> niye ama ya elimdeki neden vermek zorundayım ki benim hakkım da o. Evet, Küçüğe da, yerini bildirmez misiniz hiç? Ya da ikisinden birisi çocuklarda bir rahatsızlık varsa mesela bir engel durumu ya da Tabii. bir konuşmada sıkıntı, değil mi? Ya da farklı bir hastalık, diyabet olabilir, kronik hastalıklar olabilir. Burada da ayrım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 İki taraflı. Yani konuştuk ya en başında. Haklısı yok, galibi de yok. Yol lazım. Başka bir yol. Üçüncü yok. bir ihtimal. Herkes kendi yolunu aslında psikolojik anlamda evet. da çizebilmeli. Peki şöyle vaktim daralıyor haliyle ve izleyenlerden sorular gelmeye başladı. Ben o soruları aktarsam. Burada onları değerlendirirken sen yine söyleyeceklerini tamam. o cevaplara böyle güzelce yedirsence atacağım, hocam şahane olur. Efendim adım adım insan Instagram hesabında izlediğim gibi takip edin, beğenin, yorum yazın. Tabii bugüne özel ise sorularınızı bekliyorum derken şöyle bir baktım. Merhaba demiş bir izleyenimiz Cihat Hocam. 13 yaş erkek ve 7 yaş kız çocuğu annesiyim. Oğlum açıkçası istemeden oldu.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 Abiler senin... de yapıyor bunu, ablalar Tabii. yani. Yani sen senin başına bir şey gelmedi ki çocuğun çektiği ızdırabı minnet duyar hale getiriliyor o çocuk. Son çocuk olmak da zor. İlk çocukta, ortanca çocukta. Bunun herhalde idare bir şekli yok diye düşünüyorum ben hocam. Evet. Devam edeceğim soruları. Tabii ki. Var bir sürü geliyor ve isimsiz okuyacağım. Ee, konu başlığımız ağır ya yazacaklarınız da muhtemelen ağır olacak ki ben okurken bazen gerçekten etkileniyorum. Ee, 6 yaşında oğlum var diyor bir izleyicimiz. Küçük kardeşi 2 yaşında. Küçük kardeşi çok sakin bir yapıya sahip olduğundan onunla ilişkimiz hiç yıpranmadı. Ve bu durum 6 yaşındaki oğlumuzda onu daha çok seviyorsun fikri oluşturdu. Ayrıca oğlumla yapması gerekenler konusunda isteksiz davranınca çatışmalar yaşıyoruz. Oğlum kendisinin sevilmediğini hissediyor. Nasıl bir yol izlemeliyim acaba demiş hocam. Yazmış. Ben hemen kendisine Terame bir yolu soru yolu sorarım buradan şeyler, izleyicimizin. Hocam. Oğlunuz haklı mı diye soracağım. <gülüyor> sevilmediğini hissediyor. Gerçekten bir kıyas yaparsanız mesela hı hı. Ya elbette yerleri daha farklıdır. Sevme biçimi daha farklıdır ama e, mesela iki çocuk İki aile, iki aynı aile yani aynı gen havuzu biri neden çok daha hareketli, içsel huzursuzluğa işaret ediyor muhtemelen orada da diğeri daha sağlayacaklı. Bu da bizi bağlanma stiline götürecek. Hı hı. İlk çocuk nasıl doğdu? İstenen biri miydi? Eşinizle aranız nasıldı? Maddi durumunuz nasıldı? Doğum sonrası depresyon durumu neydi? Anne baba desteği ne kadar vardı? İkisini yan yana koyduğunuzda zaten süreci anlayacaksınız orada. Dolayısıyla çocuğun söylediğine kulak vermek gerektiğini düşünüyorum ben. 6 yaşındaki bir çocuk art niyetle ya da politik davranarak anne babasına bunu söylemez çünkü. Yoksunluk yaşıyor. Büyük ihtimalle. Adalet sarsıldığında kıskançlık başlar hocam. Bakın bunlar öyle güzel. Kamyon arkasında bence bunlar yazılmalı ya. Yani hani <gülüyor> e, işte eyvallah ilaç gözüm bilmem ne yazılıyor ya bunlar ilaç sözleri. Gerçekten adalet sarsıldığında kıskançlık başlar. Kıskançlığı halen daha şefkatle onarmazsanız o grup arasında haset başlar. Dolayısıyla iki kardeş birbirini kıskanıyorsa adalet terazisine dönüp bakmamız gerekecek. Ben hep ne derim biliyorsunuz iki kardeş yetişkin kardeşler birbirine düşmezse anne babanın durumunu çok merak ederim. Tabii. Kolay kolay iki kardeş kendiliğinden düşman olmazlar. Can var ya yani böyle bir şey yok aynı kan aynı ıı, soydan geliyor ve bu düşmanlık olmaz. Şimdi belki farklı kısalar devreye girecek, hı hı. insanların aklına gelecek. Aa öyle şey olur mu? <gülüyor> Halsi Yusuf'un kardeşleri düşmandı ama diye. Tabii bunlar e, derin mevzular. Biz bununla şöyle bir viraj alıyorum ve diyorum ki bir ka e, kardeşler arasında bir sıkıntı varsa anne babanın tutumunda bir sıkıntı vardır. Ben net bunu söylüyorum. Bunu hissettiriyordur da. Ya peki sana itiraf ettirmek istiyorum <gülüyor> biraz. Yani şunu görüyor musun etrafında? Bir anne bir evladını diğerinden daha çok seviyor olamaz mı? Mümkün hocam öyledir. Bunu şimdi bu bu sanki şey gibi cehennemlik gibi böyle bir şey nasıl olur anne nasıl daha fazla severdi? Neden sever? Bahsettiğin dinamiklerden mi tabii, kaynaklanıyor? Tabii. Yani bu kendi e, o çocuğun kötü oluşundan sorunlu oluşundan değil midir hiçbir zaman? Hep anneden mi kaynaklanır? Daha az ya da daha fazla seviyor olmaz? Ya yani şöyle söyleyeyim yeni doğan bir bebek zaten bağlanmaya çok hazır dünyaya gelir. Hı. Zaten yoksundur. Hepimiz bağımlı varlıklarız. Temel bakım hizmeti veren kimse, onun şefkatine, ilgisine muhtaç bir şekilde dünyaya geliyoruz. Kalıtım, mizaç özellikleri, çevre faktörü, arkadaşlar, o süreçteki akrabalarla ilişki, evet bir şeyleri farklılaştırabilir. Ama ebeveyni burada kendinden şüpheye düşürmek değil buradaki maksadım. Sadece tavrımız bunu belirler. Hocam, çocuğun mesela kolik olması derler. Hani tıbbi böyle net bir gerekçe bulamazlar. Uykusuzluk, emmemesi, Mesela öyle söylerler bazen yani ne kadar emzirdiniz çocuğu işte bir buçuk ay. Niye peki özel bir sebebi var mıydı? İstemedi diyor. <gülüyor> bir buçuk aylık çocuğun istemediğine saygı duyuyorsun da. <gülüyor> Sana dört yaşındayken beni sevmiyorsun dediğinde ne değişiyor? Ya bir şey demiyorum ya. Hocanın galiba. kazan hikayesidir hocam bu. Müthişti bu. Gerçekten öyle. Hani... E Yorum yapamıyorum seni. Öyle düzgün bir şey ki şu anda bunu bir dönüp bakmamız lazım anneliğimize. Doğurduğuna inanırız. Öldüğüne inanmayız. Evet. Ben de diyorum ki öldüğünü de konuşalım. Sevemedim deyin. Terk ettim bazen deyin. ihmal ettim. Üzüntünüzü ifade ederseniz eğer iyileşir. İstisnai bir şey ekleyeyim. Üzülmüyorsanız eğer. insanın olduğu yerde her şey mümkün. Duyuyoruz o yüküleri yani. E bu da yaşanıyorsa çocuğa bunu da söyleyin. Hı hı hı. Yalana inanmaktansa... Sahte kimliğe geçiş yapar orada çocuk. Bambaşka biri olur. Olmadığı birine dönüşür. Ne inancı inançtır, ne sevgisi sevgidir, ne dostluğu dostluktur. Flu bir şeye dönüşür. Sahte bir inançtansa acı gerçeği söyleyin. Altından kalkar çünkü. Belki ebeveynlere bir not düşmek istiyorum. Devam edeceğim adım adım insan Instagram hesabına gelen sorulara dediniz ya itiraf etmeliyiz, bunu söylemeliyiz 0-6 yaş döneminde 4 yaş, 5 yaşta bu çocuk bunu söylüyorsa belki bazı realiteleri anlamayacaktır. İşte babanla aramız çok kötüydü, kayınvaliden vardı falan filan. İşte maddi durumumuz kötüydü. Anlar diyeceğiz belki ama bunlar somut şeyler belki ama orada telafi etmek istediğini, böyle mi hissettirdim sana, başka nasıl hissettiğin şeklinde telafi edeceksiniz. Çocuk bunu hissediyorsa eğer siz de gönüllüseniz, razıysanız buna orada temas Tekrar kurmak, yeniden bir doğum gerçekleştirmek çok önemli. E, bir Venezuela sanırım buluşuyor, değil mi? Orada doğumu yapacaksın, o çocukla tekrar bir bağ kuracaksın, yeni bir bağlanma stil geliştireceksin, zaman geçireceksin ve çocuk senin yanında iste isteyecek. <gülüyor> ne yapmam istersin? Benimle ne yapmak istersin? Buradayım, seninleyim. Sadece seninin mesajını vererek. Çocuk orada seni ya itecek. Tabi. Ya gelecek. Evet. Bırak çocuk karar versin bakalım ona değil mi? O iz çünkü onu ona hissettirecek annesine diye düşünüyorum. Hemen devam ediyorum azalırken vaktimiz. Bu arada sadece bu soru için sanki fake hesap açmış birini gördüm ama sorunu okuyacağım. Demek ki o kadar gizli içinde yaşıyor ki bu duyguyu. Bunu bizimle paylaşmak istedi bu ekranlarda. Merhaba Tuba Hanım biz iki kardeşiz. Annem ikimizi de çok seviyor bunu biliyorum. Sadece iş davranışa gelince abime karşı daha dikkatli ve özenli. Çünkü abim çok hassas aynı zamanda asabi. Bu durumun hepimiz farkındayız ama ben bundan bahsettiğimde sitem etmiyorum veya üzülmüyorum. Annem de farkında kabul ediyor ve o da sorun etmiyor. İkimizin de böyle normal karşılaması normal mi? Ya bence çok olgun bir tavır. Bence de. Burada bir sorun yok yani. Yani iki taraf da bunu hassasiyetle karşılayıp ilişkileri sürdürebiliyorlarsa ama öyküde şeye bakan tarafa da konuşmak lazım. Hani abiye bakan yanıyla ne olup bitti belki oraya da bakmak gerekecek. Çünkü biz ve o gibi bir şey algıladım orada. Ee, bu da dışlanmış hissettiren bir şey olabilir belki ama hani teknik olarak bir sorun görünmüyor bu evet. yaşadıkları şeyde. Hemen hızlıca devam ediyorum. Sekiz kardeşiz diyen bir izleyenimiz yazmış. Annem bu arada mesaj yağmuruna tutuluyoruz. Dedim ya yani finali evet. nokta atışı yapmışız hocam. Sekiz kardeşiz annem bir küstürüyor bir barıştırıyor söylemleriyle ve ben artık pes ettim ya hep haklısın diyeceğim ya da bana tavır e, alınacak. Torunlar arasında da ayrım var ve bu onlarda özgüven sorunu yaptığı değerlendirme bekliyor sizden izleyenimiz. Adaletsizlik en azından çocuklara karşı yani o torunlara karşı bir sorumluluğumuz var. Kıyasladıklarında bak işte amcanın çocuğu böyle yapmıyor ya da işte halanın kızını görüyor musun senin gibi davranmıyor dediğinde o çocuğa muhakkak fısıldayın orada. Yani söyleyin, bir şeyler söyleyin. Aile büyükleri, yani şu konuda ben hem fikrim, hem pratikte deneyimleyen biri olarak söylüyorum. Çocuklar kimliklerini, kim olduklarını, kişiliklerini anne ve babanın ruhuna göre şekillenirler. Çok büyük afaki bir problem olmadıktan sonra anneanneler, babaanneler ya da dedeler çocuklarında dize bir iz bırakmazlar. Ben duymadım, benim öznel deneyimim de olabilir bu. Terapiye sadece babaannesiyle alakalı bir öyküden yola çıkarak travmatize olanı duymadım. Yani aslında şu, çocuk sizin öykünüze gelecek. Evet. Dolayısıyla onların arasında olan ilişkiden dolayı çok kaygılanmayın ama eksiklik duygusu hissettirildiğinde muhakkak o çocukla konuşun. Sizin evladınız da olabilir, karşı tarafta olabilir. Hı -hı. Hayır bu doğru değil. Ve bakın burada şu önemli, kendinize toz kondurma cesareti gösterin lütfen. Uygunsuz bir ifade ama çok duyduğum için şurada ifade etmem lazım. Hocam sigara kullanıyorum diyor ya çocuk diyor mesela ne yapacağım gizli içiyorum diyor sordum peki sana yani sordu ne yaptım? hayır dedim eh, yalan söyledim çünkü o da özelmesin diye neden yalan söyledin nasıl izah edebilirdim ki aç biraz daha neyi nasıl izah edeceksin baba bu kötü evet oğlum sen neden içiyorsun peki İşte tam da bu imgenin yıkılmasına cesaret etmek gerekiyor ben de baban olarak bana hayran olduğun biri olarak hata yapabiliyorum biliyor musun hmm. Ben de bazen kötü olabiliyorum. Böyleyim işte. Ben de bazen seni sevmeyebilirim. Bunu da ergenlik döneminde babanın bu alışkanlığını çocukta gizli görebiliriz. Tabii. Çünkü zaten modeli öyle veriyor. Tabii. Bunu yapacaksan gizli yapan mesajı. Ahlaki gelişimi tarumar eden bir şey bu. Evet. Pekala yine hızlı ilerliyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Bugün zaman dursun istiyorum. Herhalde final ve bir... ama konu çok böyle. Önemli ve kıymetli benim için. Peki hala bir izleyenimiz demiş ki e, Makbule bizim e, sosyal medyayı çok aktif güzel kullanıyor. Sizce anne babalar çocuklar arasında ayrım yapar mı diye atmış ya ona DM'den yazmış. Bence yapmaz bak neden Hı -hı. diyor. Ama anneler ama demiş anneler birden fazla çocuk varsa kendi işini halledene nasıl olsa o yapar dileyip e, diler. Yapamayanla daha fazla meşgul olduğu için kardeşler öyle hissediyor biliyor ya da daha sessiz sakinse gibi demiş. Bu konu ne düşünüyorsun? Yani aslında yapmıyorlar da davranışlardan bunu çocuk çıkarıyor. Ya hocam alanım değil ama bu böyle insanlık tarihiyle eşdeğer bir mevzu ya. Miras, adalet, kıskançlık, haset. Yani Mesela işte öykünün insanlık tarihinin başlangıcı ile ilgili zaten haset olayıyla bahsediyor. Yani Habil, Kabil olayındaki meselenin. O yüzden de birkaç makale karıştırırken böyle İslam tarihinden birkaç örneğe denk geldim. Hı hı. Çok güzel mesela bir hadis var. İşin uzmanı değilim. Haddi aşarsam kusura bakmayın. Mesele öpmek bile olsa yanağından adaletli davranın diyor. Ooh. Yani bırakın geri kalan meseleyi. Kayırmak, para konuları vesaire falan değil yani. Şefkatli bir sözde bile eşdeğer davranın. Bu da benim aklıma şunu getiriyor. Az önce sen çok güzel kapısını açtın. Riski ben alarak ifade edeyim. <gülüyor> ne dedim? Kapatmıştım ne yapıyorsun? <gülüyor> Adaletsizliğin sonucunu evet. maalesef e, kuyuya düşen Yusuf ödüyor. Ya, evet. Bunu söylemek gerekiyor burada yani. Evet. Çocuklarımızı çok kardeşli olanları tahrik edecek yaklaşımlardan uzak durmak, bazen içinde yaşayabilmek. Hı hı. Burada ben neyi önemsiyorum diyor musun? Kendi duygumu çocuğumla yaşamaktan ziyade çocuklarımın ben öldükten sonra kardeşlik ilişkisinin iyi kalmasın. Evet. Bir anne baba sanırım bunu da düşünüp buna göre de adım atmalı mı acaba? Birbirleriyle alakalı en büyük destek o olacak. Aile konusunu kutsamamak hani bana düşen kısmı aslında bu. Çünkü biz bir aileyiz cümlesinin arkasında en çok yıkıcı şeyler olur. İş yerlerinde de çok duyarız ya hocam çok tehlikelidir bu. Biz bir aileyiz denir mesela ve bunun arkasından yapılacak istismarlar ve suistimallere aslında kılıf bulunur. Aile olmak fenalığımızı üzerimizden götürmez ama aile olmak aynı zamanda çok güzel bir şeydir. Saçmalıyor denilebilir ama maalesef böyle. Zıtlıklar içerisinde bir yol bulmak zorundayız kendimize. Evet. Hayat hızlıklarla güzel ama. Evet. Peki hızlıca iki soru ardı ardı okuyacağım. Vaktim çok daraldı. Ve daha konuşması yapacağım daha. Yönetmenime şu anda duyuruyorum da ondan. <gülüyor> Hocam merhabalar demiş bir izleyiniz. Yorumlara geçtim. Her programını izliyoruz demiş. Sağ olasınız. Hocam 24 yaşındayız. İki erkek kardeşim var. Annem kardeşime aşırı düşkün. Yemeklerin en iyisi her daim ona verilir. Biz sabretmeye, kanaat etmeye mecbur bırakılıyoruz ama annem bunu sürekli inkar ediyor. Belki kabul etse sorunlarımız hallolacak ama 24 yaşına gelip bu ayrımcılığa maruz kalmak çok zor demiş. Yorum yaptığı için devam edeceğim. Diğer izleyicimiz iki oğlum var. Büyük oğlum beni çok üzüyor. Küçük oğlum da beni üzmemek için elinden geleni yapıyor. Yazık ki ikisini de aynı seviyorum ama... Ee, bu defa da küçük olma haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Onu daha çok sevmeliyim. Daha çok fedakarlık yapmam gerekiyor. Doğru mu bilemem demiş. Çok enteresan yorumlar ve mesajlar geliyor evet. bugün ya. Dinlerken ne diyorsun şaşırdım hocam? o yoruma. Yani beni daha az üzdüğü için onu daha çok sevmeliyim. Bu çok riskli geliyor benim kulağıma. Yani evet burada ikisini de eşit seviyorum diyor. Şimdi eşit sevmemeye çalışıyor gibi sanki. Bakın hiçbirimiz... Bir çocuğun bize yaptığı şeyle yaralanmayız, travmatize olmayız ama çocuklar bizim yaptığımız şeylerle yaralanırlar. Öyküyü biraz tersine çev çevirmek Hı. gerekecek. Çocuk bana bağırdığı için uykusuz kalmam ama ben bir çocuğun karşısına geçip sesimi yükselttiğimde o çocuk gece altını kaçırmak zorunda kalır. Dolayısıyla biz onun için fayda sağlamalıyız. Hı. Beni az sevip sevmemesi mesele değil. O çünkü benim sevgime muhtaç. Son soruyla veda İyi, edeceğiz. Şöyle. Annem doğurmak istememiş. Doğduktan sonra da? Amcamlara evlatlık verecekmiş. Babaannem diğerleri büyük evlenip giderler, bu bakar diyerek engellemiş. Bak çok niye iyi bu kadar yayıyorum ben? Engellemiş. Bunun etkisi ileriki yaşlarda devam eder mi? Biz bunları bu hikayelerden çok duyuyorum. Çocuğu olmadığı zaman abisine, kardeşine, akrabalarına veren çocuklarını. Ne Bence diyorsun? ileriki dönemde etkisi devam eder mi? Verilmemiş evlatlık ama bunu biliyor çocuk. Öykünün başlangıcı çok önemli hocam bizim için. Sirayet eder mi? Evet sirayet eder. Ama öyküsünü iyi tanıyıp bununla gerçekten barışabilirse, göğüsleyebilirse tas tamam değiştirebilir bu öyküyü. Güzel bir farkındalık ama. Kendi başlangıç tarihine şahitlik etmek. Eğer onarmazsa muhtemelen bu mukadderatı kendisine tekrar ettirecek. Yani ruminasyon denilen şey var ya, onun içine düşme ihtimali belki olabilir. Ama bunu fark ederse çok kaliteli ilişkiler için vesile de olabilir bence bu mesele diye. Evet yorum yapayım. Peki son bir dakika iki dakikamız var bir dakikası senin bir dakikası benim Cihat Hocam. Mesaj olarak ailelerine söylersin ya da e, sezon finali artık bir tatile giriyoruz. Evet. E, i̇nşallah yeni sezonu Allah evet. Büyük Kerim diyelim. E, ya Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani teşekkür son yayına ederim. böyle güzel dolu dolu gelmek yapmak beni çok mutlu etti açıkçası. Evet. E, farkındalık uyandırmak, hakkaniyetle bir yayın yapmayı inşallah Allah'ım nasip etmiştir öyle diliyor ve istiyorum. Ne dersin? Hocam çağırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Önce şunu söyleyeyim, e, terapistin vurgusu kendi aktarımıdır derler. Elimden geldiği kadar vurguları öznel yapmaya çalışıyorum. Sürçülisan ettiysek kusura bakmasınlar. E, yayınla ilgili de şunu söyleyeceğim, adalet konusu, adalet, utanmak ve mahcup olmak hepimizi iyileştirecek şeyler. Konu ve mevzu, bahis her ne olursa olsun. Çünkü bizler haklı olduğumuzda değil, duygularımızın anlaşıldığını hissettiğimiz zamanlarda iyileşiyoruz. En azından bunları söyleme fırsatı verdiğiniz için de ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Nice Peki. yayınlar. Teşekkür evet. ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.